بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الإيمان نصفا نصف صبر ونصف شكر Sadaqa Rasulullahi Fîmâ qal Ve netaka Habibullahi Melikil Azizil Mütah Çok aziz Ve pek Muhterem Şumallah Hemen hemen Her sene Medine Kabe dönüşümüzde Şükür Muzluğuyla Derslerimize giriyoruz. Tabi ki ehemmiyetine binaen kulluğun temeli Allah'ına Rabbisine karşı şükründedir. Muhterem Müslümanlar. Ve kul olarak mümin olarak Müslüman olarak Yaptığımız ve yapmak istediğimiz bütün kulluk, ibadet ve hizmetler şükür ifade eder. Allah'ın bize olan nimetlerine karşı şükürle mukabele etmiş olmak için Haluk Huzul Celal'imize şükre mecburuz. Mozu, konu bu bakımdan büyük bir ehemmiyete haizdir. Peygamber Efendimiz sallallahu te'ala aleyhi ve sellem hazretleri el imanu nisfan nisfun sabrun ve nisfun şükrun diye buyuruyorlar. İman iki kısma ayrılır. İki yarıya ayrılır. Yarısı sabırdır, yarısı şükürdür diye buyuruyorlar. Anlaşılıyor durum değil mi muhterem Müslümanlarla? İman iki kısma ayrılır, Yarısı saburdur. Yarısı şükürdür. Yani mümin hayatı boyu bu alemde muvaffak olmak ve ebedi alemde saadete ermek için sabır ve sabır ve sabır eline tesbihini alacak. Ya sabur ya sabur ya sabur, bir ömür boyu hadisata karşı mukavemetin tek sırrı sabırdadır. Muhterem müminler. Onun için Kur'an-ı Kerim <gülüyor> İnnemâ yüveffes sabirûne ecrahum bi gayri hisâb diyor. Sabredenlere muhakkak ve mutlak ecirleri hesapsız verilecektir. Muhterem müminler hesapsız verilecektir. Tabi sabır için ayrıca bir cuma iki cuma ayıracağız. Ama berveç peşin şunu söylüyorum. Üç yerde sabredeceğiz. Üç şeyde sabredeceğiz. Üç yolda, üç kısımda sabra şiddetle ihtiyacımız var. Bir, ibadat-ı taatın getirdiği güçlükler ve zorluklara karşı sabredeceğiz. Mesela tarladan, bağdan, bahçeden, dükkandan geldim Nefis hemen uyumak istiyor. Akıl ve ruh da diyor ki yatsı namazını kılmak lazım? Böyle olunca müminin yatsı ezanını bekleyip yatsıyı kılmak için sabra ihtiyacı var. Muhterem Müslümanlar sabredecek. Ey nefsim, sabredeceksin, yatsı ezanı okunacak, mahalle mescidine, camiye gideceğiz, imamı yalnız bırakmayacağız, beraberlikle namazımızı eda edeceğiz, Ah, eh, ondan sonra uyku afiyet olsun diyecek muhterem Müslümanlar. Yaz gecelerinde sabah namazına vaktinde kalkıp yine şakır şakır adresini alıp camiye koşmak ve sabah namazını cemaatle kılmak. Ve o erken kalkışın nefse olan zorluğuna sabretmek. Orucun meşakkatine sabretmek. Zekat veriyorsun, servetim azalıyor diye nefis yükleniyor. Şeytan bir taraftan ikaakta bulunuyor, buna sabretmek. Yani hac ediyorsun, e yolculuk tabii. Şimdi milyonlar denemiyor, yüz milyonlar denecek kadar hacin yüküde ağırlaşmaya başladı muhterem Müslümanlar kasadan, keseden bunu çıkarmak da hayır mesele. Bunun meşakkatine sabretmek, Arafat'ta sabretmek, Müzdelife'de sabretmek, Mine'de sabretmek, Mekke'de Hacı Efendiler bayağı da kulağıma geliyor bazen, haçta birbirine küsenler, birbirine darılanlar, birbirine kırılanlar, yerine ağır söyleyenler oluyor diye ya. Hani ecdadımızın bir sözü var. Hacca giden bir mümin, heybesinin, torbasının bir gözüne para dolduracak, bir gözüne sabır dolduracak. Hesapsız Allah yolunda harcayacak, bir de hadisata karşı ibadet ediyor ya, gelen meşakkatlere karşı sabredecek. فَمَنْ فَرَضَ ف۪يهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَّةَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ fil الْحَجِ Ha? Muhterem Müslümanlar. Bir, bir kimseye hac farz oldu mu? Evinden Bismillah ve Billah ve tevekkeltü alallah ve la havle ve la kuvvete illa billah deyip adamını attığı andan itibaren hayatı boyu böyle ama hac için adamını attığı, eşikten çıktığı andan itibaren sözüme kulak ver hacı efendi. Namazdaki mü'min gibi ibadet içerisinde. Hac efendi evinin eşiğinden adımını atıp tekrar evinin eşiğinden içeriye girinceye kadar namazdaki mü'min gibi ibadet içerisindedir. Onun için Cenab-ı Hak Artık ailevi şeylerden sakınacak. Bilhassa ihramda tabi. Bu ihram için, bilhassa ihramda. وَلَا فُسُوْقَ Fisku fücur, kötü söz, fena hareketten sakınacak. وَلَا cidal, <جِدَال> Yetlerini kırıcı ağır sözler ve atışmadan, çekişmeden, gazaptan, öfkeden katiyete sakınacak. مَنْ حَجَّ falam فَلَمْ يَرْفِذْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَكَ يَوْمَ وَلَذَتُوا مُّ <جِدَال> Gayri Mumsaraftır. Yevm kelimesi fetile okunduğu zaman daha fasih olur. Ke yevme tüm bir kimse Allah için hacc edersen, fisk ve haccı bozucu ailevi hareketlerden sakınacak olursa Kur'an'ın ifade ettiği gibi dönerken annesinden dünyaya döndüğü gün gibi pırıl pırıl ve tertemizdir. Hacı Efendi kardeşim duyuyor musun? şartlarına riayetle ve halal kazançla annesinin ak sütü gibi halal kazançla, meşru ticaretle, kazandığı parayla, ahlakla edeple, sabırla sükunetle gönülden arşa dönük haliyle, Mevla'nın rızasına uygun yaşantı ile, bu şartlar içerisinde hacceder dönerse melek terhibi terhip hadisi melek farz tavafa geldiği zaman indiği zaman mümin hacı bitiyor artık sırtını okşuyor Tavafta, melek sırtını okşuyor mümin bundan evvel geçmiş ömürlük bütün günahını Allah affetti bundan sonrası için azimetli ve dikkatli ol diyor <gülüyor> muhterem Müslümanlar Haçtan daha döner dönmez masiyete yönelen insanların hali çok acıklı. Ya Haçtan daha döner dönmez evinin kapısından girerken masiyet ve günaha yönelen insanların hali çok acıklı. Rabbim bizi nefsimizin şerrinden muhafaza buyur. Hocam burada... Bir şeye işaret etmek istedin herhalde. Tabi ya. Evde, mahallede uydu anten var. Televizyon da evin en mutena köşesine yerleştirilmiş. Hocam şimdi evde televizyon bir de değil artık. Misafir odasında bir tane, salonda bir tane, yatak odasında bir tane. Hatta hanım yemek yaparken ev hizmetlerinde sıkılmasın diye bir de mutfakta var ayrıca. Berasını söyleyeyim mi Hacı Efendi? Yanında çoluk çocukla o filmleri seyretmek için utandığı için çocukların evine odasını almış bir tane, bir tane kendisi için taksis etmiş. Rahatlıkla o korkunç şeyleri seyredebilmek için. Ya. Ya. Nasıl hacısın sen be hey Allah'tan korkmaz adam, nasıl hacısın sen? Ya. Bundan evvelki Kültür Bakanlığı tarafından milyarlar sarf edilerek devlet bütçesinden hazırlanmış bir film. Bu filmde Osmanlı ecdadımıza sövülüyor. Ya ya ya. Bizden olmayanların da seyredeceği bu filme ecdadımız tam test yönüyle takdim ediliyor akşam radyodan dinliyordum hali hazırdaki kültür bakanı arkadaş bizim çile arkadaşımız 12 Eylül'de zindandayken o da beraberimiz değildi hali hazırdaki kültür bakanının sesi geldi radyodan ben yarın, yarın önünde ecdadıma sövdüremem bu filme müsaade etmem diyor şimdiki kültür bakanı Cenubi Şarkı'da Hatay'da mı nerede bir yerde bir vaiz kardeşim Lüklena yaptığı akında 200 mümini paramparça eden bombalarıyla korkunç ve adi Yahudiye katil Yahudi dediği için tutuklanıyor muhterem müminler duyuyor musunuz ya ya ya ya, ya muhterem Şuğullar ama bakınız ben 71 yaşındayım ve 48 senedir kürsüdeyim. hiç bir hiç, hiç ümidimi kesmedim çelik gibi imanımla ısrar ediyorum Allah'ın dediği olacak inşallah o da. seni bu memleketin gerçek efendileri arşa inanan Allah'a el açan alnı secdeye gelen Kur'an nuruyla kalbi yıkanan ruhu Hazreti Muhammed'in ışığıyla ışıklanan tarihine bağlı memleketin asil evlatlarıdır. Onun için ben ümidimi hiç kaybetmiyorum. Müslüman Türkiye'miz kıyamet sabahına kadar iman ve aşkın beldesi olmaya devam edecek inşallah. Yalnız muhterem Müslümanlar Adetullah böyle. Adetullah böyle. Kur'an ve tilkel ems ve tilkel buyuruyor. Ve tilkel ayyamu yedaviluha beyne'n nas buyuruyor. Bazen bu de işi bunlara veriyor ki bakalım müminler bu imtihan kardeş karşısında tavırları ne olacak? Zalimlere yataklık mı edecekler? Hablimetini hak olan, arştan uzanan elemi çelik pençelerle sarılacaklar. Cenab-ı Hak imtihan ediyor. Öyleyse kapı caminin cemaatı kendiye gel. 24 saat imtihan içerisindesin. Allah görüyor, biliyor, duyuyor ve her şeye kadir. Evet. Yüce Rabbim bizi en güzele ilet. Evet. Muhterem Müslümanlar, kürsüye çıktığım yıldan beri kürsüden böyle sesleniyorum. Bizi en güzele ilet, en doğruya ilet, en sağlama ilet. Hangi yoldan razıysan o yolda bizi daim kıl. Neslimizden, neslimizden ehli Kur'an, ehli ilim, ehli aşk, ehli ahlak, Ehli edebi eksik etme diye dua ediyorum muhterem sunalar. Hani koca Akif ne diyordu? Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Ya! Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şu heda fışkıracak toprağı sıksam şu heda. Genç evladım, istiklal marşın bu senin. Masal değil, hikaye değil, safahattan şiir, şiir değil. İstiklal marşın bu senin. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda. Şu feda fışkıracak toprağı sıksan şu feda. Canı cananı bütün varımı olsun da de ebedi beni ayırmasın tek vatanımdan güde ebedi beni kılmasın tek vatanımdan cüda. belki Mısra değişik oldu ama dumanı doğru çıkar inşallah yani şu cennet vatan şu cennet vatan ben devamlı istiyorum içinde yaşayanları cennetlik insanlar kıl ya Rabbi hapishaneleri boş müslümanlar hapishaneleri boş tutuk evleri boş Mahkemeleri boş, emniyetçileri rahat, anne babaları dua halinde, hocaları talep eden razı, tamam mı? Hep herkesin hakkına razı olduğu ve 65 milyondan hiçbirinin birbirini aldatmadığı, kırmadığı bir sistem. Melek, haslet, insanların yaşadığı bir yurt, bir vatan. Akif böyle istiyor, cennet vatan. Bunda ısrarlıyız muhterem Müslümanlar inşallah. Bunda ısrarlıyız. Elimi arşa kaldırıyorum ve huzurunuzda arşın yüce sahibine iltica ediyorum. İslam için, müminler için, imam hatipler için, memleketin melek haslet yavruları için kuyu kazanları kazdığı kuyuya baş aşağı sen yolla Rabbim diye. Ya. Akif, bu memleketin sahibi sensin, uyanık gezmelisin diyor. Kapı Camii'nin muhterem Cemaati Aziz Konyalı. Bu memleketin kozmopolit köksüz haydutlar, kökü dışarıda olanlar, bilmem nereye gönül vermiş olanlar, bu memlekette İslam'ın ve imanın ve aşkın nuruna tahammül edemeyenler değil. Bu memleketin gerçek efendisi, Şanak Kaledeki Gazi'nin istiklal harbindeki şehidin evladı olan iman ve aşkla dolu asil evladı sensin bu sahibi. Uyanık gelmelisin diyor. Tarih boyu hak verilmez, alınır. Konya'lı. Tarih boyu hak verilmez, söke söke alınır. Binaen ala zalil 24 saatin 24'ünde uyanık olacaksın. Hakkıdır diye davana sahip çıkacaksın. Seni idare mevkiinde olanlar senin istediğini yapmaya mecburdurlar. Biz milletiz muhterem mimiler. Biz Müslüman milletiz. Bu memleket bizim memleketimiz. Mutlu azınlık için dinimiz ve mukaddesatımızdan hiçbir şey feda edemeyiz Allah'ın inayetiyle. Bu azmin ve aşkın içerisinde tekrar diyoruz ki el imanun nisfanu nisfun sabrun ve nisfun şükr. İman iki kısma ayrılır, iki nısfa ayrılır. Bir nısfı sabırdır. Şöyle dedi muhterem müslümanlar, ibadetlerin zorluğuna sabır. Bunu biraz anlatmış oldum. Ayrıca sabur bahsinde inşallah misallerle, hadislerle ve ayetlerle genişleteceğiz. Allah nasip eder, ömrümüz vefa eder, vakitlerimiz müsaadit olursa inşallah. İbadetin zorluklarına sabur, bir de masiyetin taziklerine sabur. Mütevemlimler, hacılar, kocalar, gençler, efendiler, bir de masiyetin taziyetine sabur. Az evvel biraz da acı söyledim. Nefis hıngıldıyor, nefis hıngıldıyor. Şu televizyonun şeyini söyle bir, bir bük bakayım bir. ...ne çıkacak... ...ama saati belli... ...24'te... ...01'den sonra... ...ekrana gelecek olanlar... ...çıplak kadınlar ve korkunç şeyler... ...Rabbimiz muhafaza vursun... ...öyle olunca... ...hındıldayan nefsin tepesine şöyle bir cihat yumruğunu vuracaksın... ...yo... ...ben bu aleti hayra kullanacağım... ...ey nefsim... ...kızımız oturuyor... ...edep ve haya öğreniyor... Oğlumuz oturuyor, dürüstlük ve istikamet alıyor, kalkıyor. Babamız oturuyor, aile idaresinde fenne sahip oluyor. Annemiz oturuyor, kocasına hanım, evladına anne olmakla bir şey, birçok şeyler edinerek önünden kalkıyor. Hah işte. Kapı camiindeki delikanlılar bana söz verdiler. Eğer böyle olursa, şöyle kapı caminin mihrabından daha büyük ekranı olan bir televizyonu bana hediye edecekler inşallah teala tamam mı? Böyle bir vasat, böyle bir alem, böyle bir dem gelirse, benim Harun'um da burada oturuyor, o da söz veriyor. Tamam hocam diyor, e eğer öyle bir gün gelirse, televizyon benden diyor, bekliyorum. Tamam efendiler? Evet. Ama ya hani Akif, Akif, köye gelen bir bilmem nenin köylüye yaptığı hakaret ve yaşantılarını anlatıyor anlatıyor da ilmi yuttursa hayır yok bu musibetlerden bırakın oğlumun cahilliğine razıyım ben diyor ya koca şair koca edip koca koca alim koca arif öyle diyor evet elmi yuttursa hayır yok bu musibetlerden bırakın oğlumun cahilliğine razıyım ben diyor muhterem Müslümanlar Şundan mı bir şey edineceğiz, edineceğiz ya, ya dinim ve mukaddesatımla alay eden ekranın önünde ömür çürüteceğiz öyle mi? Yazıklar olsun, yazıklar olsun. E ne olacak? <gülüyor> Bak Hacı Efendi kardeşim, Necip fazlının bir sözü var, kanun yoluyla zuhur diyor, kanun yoluyla zuhur. Bizim böyle kaba kuvvetle işimiz yok. Yani vurmak, kırmak filan falan. Kaba kuvvetle işimiz yok bizim. Mücadelemiz efendice... ...aşk ve imana dayalı mücadele. Ya... ...ya... ...gayet basit. Mücadelenin yol ve usulü gayet basit. Ama... ...sen verileni yedikten sonra... ...sunulanı içtikten sonra... ...o adam şarap vermeye, zehir içirmeye devam edecektir sana. Vaktine hazır ol Hacı Efendi Kuzum. Alemlerin Yüce Rabbinden niyaz ediyoruz en doğruyu seçme imanını bize çok görmesin inşallah. <gülüyor> Muhterem Müslümanlar, yoldan gidiyorsunuz, açık yeri kapalı yerinden çoklar, geçip gidiyor, geçip gidiyor, eteği kasığından kesilmişler. Evet efendim, nefis tabi bakmak istiyor, sen, sabırdan bahsediyorum ya, masiyete karşı sabır, sen, nefsine hayır, hakkın yok ona bakmaya, sen ancak Ailene, nur yumağı, nur topu yavrularına bakarsın. Bu göz sana bir nimettir. Nimeti yerinde kullanacaksın ki şükretmiş olasın. Mavzunu şükür mavzu ya muhterem Müslümanlar. Göz bir nimettir. Onu yerinde kullanacaksın. Muhterem Mümlüler, tabii tabi çok duydun ama tekrar bir daha söylüyorum. İnsanın en büyük düşmanı dünyesine yerleşen nefis ejderi Rabbim şerrinden muhafaza bulsun. Bir sefer dönüşü, bir sefer dönüşü kainatın fahrı peygamberler peygamberi Nebi Zihan Efendimiz böyle buyuruyorlar. La kana min el cehad el asgar ila el cehad el Küçük cihattan küçük harttan büyük cihada büyük muharebeye dönüyoruz. Peygamber Efendimiz böyle buyruluyorlar. Racana minel cihadil ashar, ila el cihadil ekber. <gülüyor> Etrafındaki mücahidin asap hayret ettiler ya Resulullah. Efil medineti adur. Medine'de düşman mı var ya Resulullah? Düşman artık kilometrelerce uzakta kaldı. Kulak ver delikanlı. ''Ada aduvvike nefsü kelleti beynacambeyt'' ''Ada aduvvike nefsü kelleti beynacambeyt'' ''Senin en tehlikeli ve korkunç düşmanın dünyaya yerleşen nefsi emmarengdir.'' Ya, ya, ya, delikanlı evladım, nur yumağı memleket çocuğu, aldanma yıldızlarına dünyanın ya, ya nefsi emmara Firavun'u firavun eden nefse-i Nemrud'u Nemrud eden nefse-i Şeddad'ı şeddad eden nefse-i Ebu Cehil'i İslam peygamberinin karşısına diken nefse-i bu memleketin halkını ve evladını Allah'a şükreden insanlar olarak yetişsinler diye 48 senedir kürsüdeyim. ve inşallah ati İslam'ındır. Muhterem Müslümanlar, Yarın dünya, koca üstat Bedîü'z Zaman Bedîü'z Zaman kırlığını koparırcasına feryat etmiştir 50 yıllık mücadele hayatında. Müstakbel İslam'ındır. Gelecekte en yursa Kur'an'ın olacaktır diyor ben bu imanı bugüne kadar taşıdım. Yetmiş yaşımda, yetmiş bir yaşındayım. Yarın için de böyle olacak diye bekliyorum Müslüman kardeşim. Duyuyor musun? Ve azmi irademden en ufak bir şey kaybetmedim. Ati İslam'ındır inşallah. <Gülüyor> Teala. müminler, sabrın, artık mukaddimiye böyle girmiş olduk. Özür diliyorum. El-İman-ı nıshun sabrın ve nıshun şükrün dedik ya sabırda üç kanalda, üç noktada isteniyor bizden. İbadetlerin meşakkatine sabır, masiyetlere karşı mukavemet için sabır. İçki içmiyor benim genç evladım. Kumar oynamıyor benim genç evladım. O Ermeni yana sermaye olan kızlarımızın halini olacak hocam. Yüce Rabbimize niyaz edelim. Kars'tan kalkıyor, Iğdır'dan kalkıyor, Muş'tan, Teşan'dan kalkıyor. Memleketin nur yumağı evlatları İstanbul'a güya okumak için geliyor. Ermeni, Manukyan'a sermaye yoluna saptırılıyor. Öyle olunca biz diyoruz ki hayır, hayır, hayır. İslam'ın evladı olan bu yumurcaklar, bu yavrular... Hazreti Fatüme'nin nezahetine Hazreti Ayşe'nin nezahetine, Hazreti Hatice'nin merhametine layık memleket yavrularıdır. Bu kızlarımızı bu kızlarımızı bağrımıza basıp üzerlerinde 20. asrın dev şairi 20. asrın dev şairi büyük filozof Muhammed İkbal'in dediği gibi Ey başının örtüsü, milli bakağımızın renzi olan Müslüman annesi diyor. Ya, ya, ya, ya. İman aşk, iman ve aşk lambamızın fanusu olan, başörtüsü fanusu olan. Fanus neydi gençler bilmez. Yaşlılar bilin. Konya'da elektrik yokken lambayı yakar dört tarafı cam olan fanusa kor, onunla geceleri misafirliğe gider gelir, Öyle mi? Gider gelirdik. Yani lamba rüzgardan sönüvermesin diye fanusa korduk. O günleri biz yaşadık muhtemel Müslümanlar. Evet. Ve İkbal teşbihi belir ile diyor ki, ey başının örtüsü, milli şahsiyet lambamızın fanusu olan Müslüman annesi. Ya... Kızımızın başının örtüsünü çekiyor. Bu da ne olacak böyle diyor. O başörtüsü istiklal harbinde mücahitlerimizin mermilerini rutubetten korumak için üzerine serilmiştir. Ya ya Allah'ım bizi beklediğimiz ve görmeyi görmek için iştiyatta bulunduğumuz o güzel günlere eriştir ya Rabbi. Amin. Efendiler iki sene evvel iki sene evvel Ladik'te bir toplantı oldu. Ladikli Hacı Ahmedağam'ın seneyi devriyesi münasebetiyle Ladik Belediye Başkanı böyle bir toplantı tertip etti cemaatimden gelecek pazar işini söyleyeceğim bu pazar değil o bir pazar için tekrar söyleyeceğim. Cuma'da duyuracağım size. Geldi gene çok çok ısrar etti. Evladım ben artık ihtiyarladım yahu benim pek fazla oraya buraya çağırmayın dediysem de yok hocam illa Ahmet hatırı için bekleyeceğiz dediler. Evvelce böyle toplandık orada ben size müjde etmiştim. Hep gelenler hocam göreceksiniz inşallah göreceksiniz inşallah. Böyle derler bana ümit verirler. Değil mi o? ...ladıkla Hacı devamlı olarak böyle hasbihal ederdi. İman ve aşkın, Kur'an ve İslam'ın dünyaya hakim olduğu bir devri görmek istiyoruz Hacı Ahmed'a filan. Vallahi hocam ben görmeyeceğim, biz görmeyeceğiz ama siz göreceksiniz derdi. 50 yıl Şam-ı kalmış Muhammed Harrani diye Ricalullah'ın büyüklerinden benim bir dostum vardı... Arapça da efendi tabiri yok da şeyh tabi tabiri var. Şeyh Tahir, biz görmeyiz ama siz görürsünüz derdi. Şeyh'im ve üstadım Şeyh'im ve üstadım Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri zaman zaman işaret eder. Allah'ın bahşedeceği o güzel günü inşallah görür. O günün büyüklerine hizmette bulunursunuz diye dua ederlerdi. Muhterem Müslümanlar, bunlar boşa gitmeyecek inşallah. İnşallah. Koca Akif, koca Akif nur olsun inşallah. Nur olsun, kabri cennet olsun inşallah. Doğacaktır sana vadettiği günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakındır. Ya Rab, Ya Rab, Yüce Habibin ve Enbiyan hurmetine Yüce Velilerin ve Ricalullah'ın hürmetine, Yüce Kitabın ve nezdindeki kerrubin ve müheyyemin ve mükerrimin, mukarrabin meleklerin arşın ve kürsünün hürmetine, delisi olduğumuz bu davada zafer gününü göster diye yüce Allah'ımıza niyazda bulunuyoruz muhtemelen Müslümanlar. Evet. Ey bu sıkıntı ne bu adamlarda? muhterem Müslümanlar. Yani İslam denince bu sıkıntı ne bu adamlarda yani? Bu kadar nur, bu kadar seyir, bu kadar bereket, arşı ve semavi, ilahi ve muhammedi, rabbanî ve Kur'anî, bu kadar güzel müjdelere karşı bu adamlardaki bu sıkıntı ne? Benden değil, Mevlana'mızdan bir misal vereyim size. Bakınız, aşk erir Mevlana'mızdan bir misal vereyim size. <gülüyor> Yahu hocam kürsi desen Mevlana diyorsun, Cüneydi Bağdadi diyorsun, bayezid Bastami diyorsun, muhittin Arabi diyorsun, diyorsun, diyorsun. E, Konya'da filan bazıları yetişti, türedi şimdi. Ebu Cehil karpuz kökeni gibi veya veya Mevla muhabıza vursun, zehirli ot gibi yeşeren bazıları türedi. Mevlana'ya müşrik, Muhyiddin Arabiye Şeyhi Ekfer, Yunus Emre'ye zındık diyorlar bunlar. Onu ne yapacağız? Çok acik değil mi muhterem Müslümanlar? Çok, çok Ya sayısız İngiliz var. Kur'an'ın manasını Mesnevi'den alarak Müslüman oldum diyor. Sayısız İngiliz ve Alman ve Amerikalı var. Kur'an'ın gerçek manasını Mesnevi Şerif'ten alarak Müslüman oldum diyor. Hz. Muhammed'in teyzinin tercümanı olan Aşk eri Mevlana'nın dergahını ziyaretle ''Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü'' diyor ve uçuyor. Hocam bunlar kıyamet alameti diyeceksin peki ben de vazgeçtim. Vaktimi onlarla öldürmüyorum. Evet bu İslam denince, Kur'an denince sancısı olanlar niye sancılanıyorlar? Onun mesmeviden bir misalini arz edeceğim. Mutlaka söyleyeceğim artık. Kapıyı açmış oldum muhterem Müslümanlar. Hazreti Bir diyor ki, aşk eri Mevlana'mız diyor ki, merkebin sırtı diyor, semerden yara olur diyor merkebin sırtı semerden yara olur diyor. Bazen olur ya hani safahatta geçiyor semerci acemi olursa bütün merkepler baytarı boylarlar diyor. Ya Kemafi zamanina baytar diyor yaranın üzerine yakı yapıştırır diyor. Bana bir şey demeyeceksiniz aşk eri Mevlana Mesnevi de buyuruyor bunu. Mevlana'dan naklediyorum tamam mı? yakıyı yapıştırır, 20 gün sonra gel diyor merkebin sahibine. 20 gün sonra geliyor, o yaranın üzerinden vakti tamamlanmıştır. Altı iltiyam etmiş hale gelmiştir. O yakının sökülmesi lazım oradan. Baytar şimdi bismillah deyip yakının ucundan çekince merkep çifte atmaya başlıyor. Nalları dikiyor. Üzer tabii biraz acıyor onu çekerken. Mevlana diyor ki <gülüyor> Behe-i Mahluk diyor. Yarayın iyi olması o yakının çekilmesine bağlı diyor. O yakıt çekilecek ki azıcık kalan, kalan rutubet kurusun sıhhate kavuş diyor. Yok diyor o mahluk bu şifa ve ahiyetin manasını bilemez. Yakıyı çeken baytarağı çifte sallar durmadan diyor. Ama onun sıhhati mutlaka onun çekilmesiyle olacaktır. Muhterem Müslümanlar biz diyoruz ki Ya... İki ay kadar evvel, bilmediğine deyiz, iki ay kadar evvel, dil, tarih, coğrafya fakültesini belli delikanlılar basıyor. İçeride buzdolabı, bilgisayar, neler varsa 5 kat pencerelerden atarak gümbür gümbür yerle bir ediyorlar. Daha 20 gün, 25 gün evvel, bir Mayıs yahut bir ay, birkaç gün evvel, bir Mayıs İstanbul sokaklarında, bilmem nerede, ya ölenler ve yaralanlar aynı memlekette aynı memleketin evladı asırlar boyu beraber yaşamışlar beraber kol kola gezmişler muhterem Müslümanlar yarım günlük hadiselerde 300 küsur milyar bu tahmin ayakta adamın yazdığı tahmin bu yarım günlük hadiselerde 300 küsur milyarlık memleket serveti kırılan camlar yağma edilen vitrinler ve üzerinden geçilen insan cesetleri Necip Fazıl'ın dediği gibi, makasvarii kollarımızı kaldırıp, ey yolunu şaşıranlar, bu sokak çıkmaz sokak diye senelerdir bağırıyor bu memleketin evladı. Niye dönmüyorsun? Şikayet ettiğin halde bu işin çaresine niye yönelmiyorsun? Adam öldürmekle önüne geçeceğini zannediyor. Ya, yazık! Dağdaki eşkıyanın kalbine iman ve aşk götüreceksin. İmam Hatibi o çöle de açacaksın. Cudi dağının tepesine, kreterine de açacaksın. İmam Hatibi memleket evladını şahsiyetli, şerefli ve namuslu olarak yetiştireceksin. Sonra artık değil baş kesmek, geçen dersinde söyledim, kalp kırmaktan bile sakınacak artık. Kalp kırmaktan bile. Gönüle bile riayet edecek. Muhterem Müslümanlar sabır ve sabır dedim ya, mesele sabırdan açıldı. Evet, tabii sabrın da bir manası var. Böyle sabır sabır deyince bazı gayretli delikanlılar, hocam diyor bunlara daha mı sabır edeceğiz diyor. Evet, cihad edeceksin, gelecek şeylere karşı sabır O da güzel bir mana değil mi? Mücadele edeceksin, cihal edeceksin, buradaki zorluğa sabredeceksin. Ne güzel mana, sabrın gerçek manası da bu muhterem Müslümanlar. Yüce Rabbimiz Allah'ımızdan niyaz ediyoruz. Bizim evlatlarımızı sabırlı memleket çocukları kılsın inşallah o teala. Evet, muhterem Müslümanlar, sabrın bugün gene ders mukaddimeyle geçiyor muhterem Müslümanlar. Eh. Atimizin sahibi Allah afiyet verirse şükür bahsini gelecek cuma tamamlarını Ne yapalım? Muhtemelen Müslümanlar, sabrın üçüncü umdesi, belalar ve musibetlere karşı sabır. Birincisi dedik, ibadetlerin meşakkatlerine karşı sabır. İkincisi, masiyetlerden çekinmekte nefse karşı sabır ve tahammül olmak. Nefsin tepesine cihat yumruğunu indirip, yedi başlı ejderin göğsüne cihat ayağımızı basıp, Allah yolunda her gün biraz daha, her gün biraz daha doğruya, iyiye, güzele, hakkın rızasına doğru. Efendim, masiyetlere karşı sabır. Evet. Herkes keyfine göre gübür derken, Ya, ya. Hazreti Ebu Bekir bir gün ağlıyormuş. Müslümanlar, Konyalılar, sesini duyuyor musunuz? Hazreti Ebu Bekir bir gün ağlıyormuş. Niye ağlıyorsun ya Ebabekir Bekir demişler? Ya, ya. Niye ağlıyorsun ya Eba Bekir demişler? Ağlamadığım günler için ağlıyorum demiş. Ya. فَلْيَلْحَكُ قَلِيلًا وَلْيَبْكُ كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ yaptıkları ve ettikleri için Habibim onlara söyle çok ağlasınlar da az gülsünler. Ya. Aşk eri Mevlana öyle diyor. Onun tabiri ey hayre hande, ey şuursuz gülen delikanlı, eğlenen delikanlı bir de gözyaşını tecrübe et ki o şeker madenidir diyor. Duydun mu Müslüman kardeşim? Bir de göz yaşını tecrübe et ki o şeker madenidir diyor ya ya ya evet. Mahşerde bütün gözler ağlayacakmış konyalı kardeşim. Mahşerde bütün gözler ağlayacakmış illa aynen sehirat hissi değil Ancak o göz ki. Allah yolunda cephelerde ve saharlerde uyanık oldu. Cephelerde ve saharlerde uykusuz kaldı ve uyanık oldu. Ve aynen Beket min Haşyetillah Allah korkusundan ağlayan gözler Gençler Gençler Hayırlı evlatlarımız Allah içinde ağlayabiliyor musunuz? Reca ediyorum soruyorum. Allah için de ağlayabiliyor musunuz? Amel defterinizde Allah korkusundan ağlama diye bir satırda var mı? Hmm? Bir öğretmen kardeşimle, bir öğretmen kardeşimle ziyarete gelen bir öğretmen kardeşimle konuşuyoruz da, tabi hocanız kardeşiniz olarak büyük derdin biliyorsunuz, Yeni nesil, yeni nesil, yeni nesil. Bir milletin geleceği gençliğidir. Müslümanlar, bir milletin geleceği gençliğidir. Onun için devamlı olarak söylüyorum, iki ciddi ve mühim ve mukaddes vazifeniz var. Allah'a, Resul'le, İslam'a falan bütün vazifeler anlatılıyor, anlatılacak. Ben şimdi sohbeti keserken en son bütün mümin kardeşlerime şöyle diyorum evde, veya neyse Medine'de veya Kabe'nin karşısında, hasta iki mühim vazifeniz var. Neslinizi iman ve aşkla dolu, Allah korkusuyla mücehez, Resul sevgisiyle, Kur'an nuruyla dolu bir nesil olarak geçireceksiniz. Geleceğin cumhurbaşkanlığından mahalle muhtarlığına kadar sizin ve bizim evlatlarımız bu emanete sahip olacaklar. Bir, bir de dua Müslümanlar dua ve dua ve dua. Ah o saher vaktinde arşa açılan ellerle gözyaşıyla yapılan dualar. Ah memnun kardeşim. Ah. Dua ve dua. Hayırlı ati ve Rabbim hayırlı sahip ve Rabbim diye dua ve dua. Bedir harbi. Müslümanlar, Konyalı kardeşlerim. Bedir harbi. Karşıda müşrikler bin kişi, 700 binitleri var, pür silahlar. Peygamber Efendimiz'in etrafında 313 yüz ashabı Bedir, 313 kişi ashabı Bedir. Birkaç biniti var, birkaç kılınçları var. Kervan takibine çıkmışlar. Çelik, çomakla Bedir sahnesindeler. <gülüyor> Resul-i Zişan, resul Zişan şadırına çekildi. Ve yüklendi muhterem Müslümanlar. Yani İslam'ın ilk harbi Bedir dua ile kazanıldı diyebilirim size. Cesaretle ve kuvvetle ve katliyecekler. <gülüyor> Resulü Zişan bir aralık çadır bekisi Ebu Bekir'in Sıddî Hazretleri çadırın başında. Hazreti Ömer öyle diyor. Ebu Bekir kardeşim bizden de cesur çıktı diyor. Bedir gününde Peygamber Efendimiz'in çadır bekliğine kimse cesaret edemedi. Ebubekir kardeşim atıldı diyor. İman ve aşk ve siddikiyette önde olduğu gibi cesarette de Ebubekir bizden önde diyor. Rabbim şefaatlerine mashal kol. Niye öyle diyorsun hocam diyeceksin? Çünkü düşmanın gözü Rasulullah'ın çadırında. Tamam mı? Eğer çadırı bir sökecek olsa. Peygamberimiz Zişan Efendimiz dikkat edecek olsa kıyamet sabahına kadar peygamberde gelmeyeceğine göre küfür zaferini mühürlemiş oluyor. Rabbimiz muhafaza bursun. Onun için Peygamber Efendimiz'in çadır ve muhiti çok mühimdi. Hz. Ebu Bekir bekliyor çadırın kapısının önünde. Bir aralık. Peygamber Efendimiz baştan biraz böyle. Ya hayyu ya kayyum ya Azal ve İkram, Siz de bunu çok çok okuyun muhterem Müslümanlar. Ya Hayyu Ya Kayyum, Ya Azal ve İkram, Ey Hayy Kayyum olan, celal ve ikram sahibi kainatın yüce Rabbi, yüce Allah'ım, rahmetin yetişmesini, zaferin mukadder olmasını, bize avni inayetinin hemen gelmesini zatından istiyorum Allah'ım diyor. Şafağı doğru Peygamber Efendimiz secdeye kapanıyor ve çığlığı koparıyor. Muhterem Müslümanlar. Şafağa doğru tam arşın ve semanın titrediği icabet kapılarının açıldığı saatte İslam Peygamberi secdeye kapanıyor. Herhalde o arada ses dışarıdan da duyuluyor. Ebubekir'in Bekir'in Sıddîk Hazretleri dayanamıyor. Peygamberi Zişan Efendimizin bu feryadına, bu çığlığına artık tahammül edemiyor. Selam verdi, izin istedi. Ya Resulallah, Ya Resulallah, Allah'ınızın aşkına artık bu kadar üzülmenize razı değilim. Mevla'nın zafer vaadi muhakkaktır. Galip geleceğiz Ya Resulallah. Yani Resulü fazla fazlada böyle gözyaşları, fazla üzülmesine sürdüğü Ekber gönül koydu ve araya girdi. Ya Resulallah lütfedin artık. Lütfedin. Lütfedin. Zafer mukadderdir. Allah'ım lütfedecek dedi. Muhtemelen Müslümanlar bunu şunun için söyledim. Müslümanların bugün iki ciddi sayısız vazifeleri var da bunlar derslerde hatiplerimiz, minberlerde, hocalarımız kürsülerde söyleyip duruyorlar. Mürşitlerimiz sohbetlerinde anlatıp duruyor. Münasebet aldığı için aldığı zaman ben sohbette her ayrılan hacı kardeşime vazife veriyorum. Bir, evladını iman ruklu fazilet simsali olarak yetiştireceksin. İslam davasına kılların ucuna tırnakların başına kadar dolu olarak sahip çıkacak. Atinin bizim olması için gençliğimize ihtiyaç var. Bu bir. İkincisi, muhtemel Müslümanlar hulusla ve aşkla yanık gökü, gönülle dökülen gözyaşları, gözyaşları ve gözyaşları. Muhammed İkbal Muhammed İkbal Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sellem'e tarif ederken esrar ve rumuzunda öyle diyor. Vakti <gülüyor> Mücadele, taarruz ve cihat saflarında kılıncından kıvılcımlar dökülen Nebi Yizişan ibadet ve secdelerde gözyaşı secdeleri seccadeleri sırtlıkla eden Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Muhterem genç memleketin gelecekte sahibi olacak evladım, evladımız duyuyor musun? Muhammed-i olacaksın Muhammed-i İslami mücadelede kılıncından kıvılcımlar dökülecekmiş ibadetle secdeye kapandın mı? Başını kaldırdığım zaman gözyaşlarıyla seccade sır sıklam olacakmış İkisi birleşti mi? İkisi birleşti mi? Mevla'nın lütfuyla, evet, netice yüzde yüz bin arşidir, ilahidir, Kur'anidir, semavidir, Rabbânidir ve Rahmanidir inşaallah Teala. Evet. Muhterem demek ki Müslüman, İslami yolda, mücadelesinde, gelecek çilelere, imtihanlara, لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ amelada. Allah'u u işaret ettiği gibi umulmadık yerde belalar gelebilir, çileler gelebilir, zorluklar çıkabilir karşına. Bunlara karşı şelik gibi bir imanla, kranik gibi bir kalple, ruhla ve irade ile mukabele edip neticenin hayır olması için sabır ve sabır. Muhterem el-imanı el nizfanı deyip geçecektim. size bugün şükürden bahsedecektim sabırda kaldık. Sabırda güzel şey. Yani iyi bir yerde kaldık yine iyi bir çizgide kaldık. Gene mukaddemede kaldık. Bizim hafus hayretinin kulakları çınlasın. Zaten hocam diyor şimdiye kadar mavzuğa hiç girmedik diyor. Ömür hep mukaddemeyle geçti. Ama gelecek ders inşallah mavzuğa gireceğiz. Şükür mavzuğunu şöyle güzelce bir işleyeceğiz. Muhterem Müslümanlar şükür için Cenab-ı Hakk'ın geçen derste okuduğum ayeti ve dersimin girizgahı olan ser levhasını eden Ayy tekrar mana veriyorum. Allah kasem ederek la'mu teykit ve nunu müşeddede ile böyle buyuruyor. لَاِنْ شَكَرْتُمْ ve وَلَاِنْ in اِنَّ عَذَابِي لَشَد۪يدٍ Ey kullarım, verdiğim nimetlere, insanlık nimetine, afiyet nimetine, sıhhat nimetine, vatan nimetine, sancak nimetine, bayrak nimetine, evlat nimetine, aile nimetine, mal ve servet nimetine maddilere bile sayıyorum. Sonra, Kur'an nimetine, iman nimetine, İslam nimetine, Hz. Muhammed'e ümmet olma nimetine ve hakede ve hakede. Bunlara eğer şükreder de, insanca, mümince, müslümanca mukave ederseniz, l <gülüyor> azidan zatıma kasem ederim ki her gün nimetinizi artıracağım. Allah böyle buyuruyor. Zatıma kasem ederim ki her gün nimetinizi artıracağım. Yarınınız daha iyi, o biriniz daha e, Niye iyi olunur hocam? Demek ki şükretmiyoruz Müslümanlar. Ve le in kafartun in azabi eğer da bulunursanız, Allah böyle buyuruyor, eğer nimetlerime karşı küfrederseniz, küfranda bulunursanız, o nimetleri masiyete harcarsanız, o serveti sefahate harcarsanız, o emri, o ömrü, Allah isyanında harcayacak olursanız, verilen fırsatları değerlendirmez, boş yere geçirirseniz koskoca ömrü, ve inna adabiyle şedid, benim azabım vakit şedid olur, Müslümanlar darılmayın, işte Bosna Hersek ve işte Çeşenistan ve işte Keşmir ve etrafı ve etrafı alemde Müslümanların şu Afganistan'a bakın 14 senede Moskov domuzunu mücadele ve cihatla kovdular sonra 4-5 senedir 6 senedir kendi kendilerini kırmakla kardeşlerini öldürmekle meşguller. Böyle mi olaydı Müslümanlar? Böyle mi olaydı? Müslümanlar birbirlerine böyle mi kardeşlik ederlerdi? Niye? İslam'a ve Habli metini, hak olan Kur'an'a sarılmadıkları ve şükre yönelmedikleri için. Ve le eğer küfranı nimet ederseniz inna azabi le şedid. bu gördüğümüz acaplar ya. Bosna ve Hersek'te <coughs> Bosna ve Hersek'te yüzlerce ve yüzlerce Osmanlı devrinden kalma camiler kubbeleri göçmüş, minareleri yanına yıkılmış, içerisine girilmez hale gelmiş, mahalleler harap ve emsali gördüğünüz zaman ağlayacağınız bir manzara. Ya Sırp domuzu, sırp haini, sırp kafiri Osmanlı ecdadımızın asaletinden gördüğü adaletin karşı bu zulmü geride kalan torunlarına reva görüyor. Neden bu millet bu imtihanı tabi tutulmuştur? وَلَيْنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَدَاب۪ي لَشَد۪يد۪ Evet. Moskofların 70 senelik, 80 senelik idaresi altında herkesin büyük bir dalkınlık içerisinde eline geçen imkanları şehvet ve zevkine parçadıkları için bir gün çatırdayan tavanlar, bir gün yarılan yerler, bir gün kopan kıyametler ve başlarında parçalanan mermiler. Müslüman Türkiye'mizin ahisinden korkarım muhterem müminler. Muhterem müminler dersi kesiyorum. Müslüman Türkiye'mizin atisinden korkarım. Rabbim bu memleketi ve necif evladını böyle bir imtihana tabi tutmasın diye Allah'ımıza hep beraber yargılarım teala. O da nasıl olacak? 65 milyonumuz semadan uzanan nur yumağı ele, Hazreti Kur'an'a sımsıkı sarlacağız ve atimizi iman ve aşkla mühürleyeceğiz inşallah. Sallu ala Resulina Muhammed. Buyurun aşk ile kelimeyi şahadet. şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü kelimeyi, tayyibe-i münciye-i mübarekesiyle Mevla cümlemize gülerek sene kapamak nasibu mukadder eyle. Hakkı hak bilip hakka ıttıba, batılı batıl bilip batıldan içtina beyle, zümre salihine ilhak ile. Şeriatı garra-i ahmediye Mustafaviye temessük ve ittibarlarımızı Yemen’te fevma müjdat Cennet vatanımız ve necip milletimizi semavi ve azı felaketlerden, yıkım ve tahribattan, bilhassa düşman istilasından masum ve mahfuz eyle. Cümlemize ve arz üzerindeki bütün mümin kardeşlerimize cennet, cemali ilahiyesiyle ilahiyesi iltifat ve ikram eyle. Sübhane Rabbike Rabbil İzzet'e umma yasuhun. ve selamun al murselin ve elhamdülillahi Rabbil Alemin el Fatiha.